Hoş geldin Nadia. Nasılsın? İşten geliyorum. Biraz yoruldum ama çok iyiyim. Bu akşam yeni evimizdeki ilk tatil akşamımız. Ne yapmak istersin? Bu akşam evdeyiz ve ev ile ilgili bir oyun oynayalım. Ne dersin? Olur tabi. Peki nasıl bir oyun? Hmm, mesela evde acil bir durum oluyor. Bu durumda nereye telefon edeceğiz biliyor muyuz? Ne güzel bu çok yararlı bir oyun. O zaman ben başlıyorum. Eve hırsız girdi ve biz bunu anladık. Nereye arayacağız? Bu çok kolay bir soru. Elbette polisi arayacağız. Polisin telefon numarasını biliyor musun? Hmm. 156? Hayır, 156 jandarmanın numarası. Polis imdatın numarası ise 155. Ah, evet, doğru. Peki, banyoda ayağımız kaydı ve düştük. Başımız kanıyor. Nereye arayacağız? Bunu biliyorum. Ambulans için 112 acil servisi arayacağız. Peki evde yangın çıktı. Nereyi arayacağız? Bilmiyorum. İtfaiye için 110 yangın hattını arayacağız. Peki son soruyu soruyorum. Sigorta kısa devre yaptı ve kombi bozuldu. O zaman ne yapacağız? Elektrik arızası için 186'yı ve gaz arızası için 187'yi arayacağız. Sanırım bu kadar oyun yeter. Biraz kitap okuyalım mı? Çok güzel olur. O zaman ben odama geçiyorum. Tamam ben de odamdayım.